Evet. Şimdi kardeşim biri sormuş. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Sizle birlikte Muvatta kitabını okuyorum. Ama bir derste dediniz ki Resulullah ben unutmam, bana unutturulur buyurmuştur. Ama bendeki baskıda yazıyor ki İbn-i Abdülber dedi ki bu hadisin ne müsnet ne de maktu olarak Resulullah'tan rivayet olduğunu bilmiyorum. Sadece Muvatta'da bulunan bir hadistir. Şimdi İmam Malik bunu direkt Resulullah'tan naklettiğine göre hadis merfi olmaktan çıkıyor ve sahih değil mi? Şimdi hadisin sahihliği veya zayıflığı başka bir şey. Hadisin merfu oluşu olmaması ayrı bir şey. Hadis e, İbn Abdülberr'in katında maktudur, kesiktir. Eee isnadında kesiklik vardır. E, o yani ben onun alakalı çok böyle bu hadise dair çok bilgi sahibi değilim ama eğer İmam Malik rahimeullah direkt Resulullah'tan bu hadisi duymadıysa kendisi irsal yapıyorsa merfu olmaz tabii ki. Arada Resulullah'tan duyan birinin olması lazım. Çünkü İmam Malik peygambere ulaşmamış. Merfu hadiste sahabe peygamberden naklettiği şeydir. Kendi kulaklarıyla duyduğu şeydir. tabiinin ben Resulullah'tan böyle duydum demesi zaten merfu şey mürsel hadis babındandır. Allah'ın doğrusunu bilendir. selamünaleyküm Aleyküm. Aleyküm Selam. Baktığımızda bugün davet sanal ortamda daha kolay ve daha seri gerçekleşiyor. Müşrik kesimlerin ise kendilerine göre şüpheleri ve sorunları sanki söz birliği etmiş gibi ezberi birkaç mesele etrafında dönüyor. Ben örnek olarak iki görsel gönderdim. Bakabilir miyim ona? Şimdi biz meselelerle ilgili grafikleri oluşturup size göndersek avam halkın anlayacağı şekilde delillerle onların üzerine özet olarak davetimiz hakkında belir paragraflar yazsanız örnek veriyorum. Kötü'nün iyisi anlayışı için tağıtlar hakkında şüpheleri gidermek için bir görsel. Sofilerin çarpık Allah dostu anlayışını yıkmak için delillerden oluşan açık davet içeren küçük risalelerden kısa metinler. Bunları gönderdiğim grafikteki gibi ben onlarcasını hazırlayıp hem muvahitlere ulaştırırım hem de bu materyallerin bulunduğu bir web site açarım. Kısaca kısa tutmak için birçok ayrıntıyı yazmadım. Sizden isteniriz bu görselleri doldurmanız, en kısa sözlerle ayet ve açık paragraflarla yazmanız. Görsellerin hepsini gönderin inşallah çalışalım. Allah razı olsun. Selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. Şu hadisi nasıl anlamalıyız? Resulullah bir kabrin üzerinde namaz kıldı. Yani bu muhakkak ki Müslüm cenaze babında rivayet etmiş. Diğer rivayetlerle cemedilmesi gereken bir şey. Çünkü kabirlerde namaz kılmaktan biz nehy olunmuşuz. Bunun tevilini de yorumunu bilmiyorum. İnşallah baktığımız takdirde size bilgi veririz. Ben İbnül Cevzi'nin Latifeler kitabını okuyorum. Bunun içerisinde çirkin bir kadın maskara bir baharatçıya baharat almaya gitmişti. Adam onu görünce <gülüyor> vahşi hayvanlar haşrolundukları vakit ayetini okudu. Kadın kendi yaratışını unutarak bize örnek veriyor. Yasin suresi 78'i okudu dedi. İbnü'l-Cevzi böyle şeyler var. İbn Kudame'nin bunun caiz görmediğini söylemiştiniz. Acaba bununla ilgili kitabında bilgiye nasıl ulaşabilirim? Arapça büyük ihtimal. Evet. Yani İbn Kudame Muhne'de hangi babta söylüyordu bunu? Oroç babında diye hatırlıyorum. Hatta e, kitabu Siyam'ın son bölümü olması lazım. Orada söylüyor ama bu tabi onun içtihadıdır, nazarıdır. Yani onun bakış açısıdır. İbnü'l-Cevzi bunu caiz görenlerdendir. O yüzden buna benzer rivayetler yapmıştır. Allah en doğrusunu bilendir. Bizim kanaatimiz de bu tarz şeylerden uzak durmaktır. Yoksa Kur'an-ı Kerim hak ettiği tanzimi görmemiş olur. Hak ettiği mertebi oturtulmamış olur. Bu da ona hürmetsizlik olur. Biz İbn Kudame'nin kavlinin doğru olduğuna inanıyoruz. Allah en doğrusunu bilendir inşallah.